Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi? diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık, seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tuğra geldin ey Musa.